Tophane burası. Burası yani. Hazırlayanlar Annika Haas, Evalitiyen, Tuğçe Silahtarlıoğlu ve Ursula Wozniak. Tophane burası. burası. Bu program Açık Radyo'nun tophanede deponun ek binasına taşınması nedeniyle depo ve Anadolu kültür çalışanlarının bir projesi olarak ortaya çıktı. Merhabalar, Topani'ye hoş geldiniz. Açık Radyo, Lüle Cehendiksu kanalındaki tütün deposunun arka binasına taşındı. Binanın tarihi keşfetmek için inşaat alanına çıktık. Şimdi Açık Radyo bu, yani deponun ek binasına taşınacak. Tamam, arka taraftaki. Evet, evet. Aynen öyle. Bu binanın tarihini biliyor musunuz? Daha önceden biliyorum. Ne vardı orada? Sandviç fırını vardı. Sandviç, ekmek yapılıyordu orada. Ne zaman? Bundan 10 sene evvel falan ekmek vardı orada. Ekmek yapılıyordu küçük sandeviç. Hani yediğiniz ufak var ya, onlar orada yapılıyordu. O yüzden biliyorum. Hı. Ondan ben çok eskiyim burada yani. Sizin deponun bile kağıt deposu olduğunu biliyorum mesela. Sadece kağıtlar vardı. Osman Bey'in adamları gelir, kağıtları doldururdu, çeker giderlerdi yani. Kağıt, bilgisayar falan şeyleri vardı. O yüzden o arka tarafı da falan biliyorum. Sandviçten önce? Sandviçten önce... Uzun süre sandviçti. Ondan öncesini bilmiyorum. Çok uzun süre sandviçti. Ondan sonra hemen depo için kullanacak Ondan sonra depo için derken... Şey mesela, mutfak olarak kullanılır deponun mesela... Orada sergi yapıldı, Biyana'da. Burası eskiden fırındı, hatırladığım kadarıyla. Fırındı, simitçiydi yani tarihi. Bildiğim kadarıyla şimdi o dönemler geldiğinde simit falan çıkıyordu. Bundan 25 sene evvel orada fırın vardı, ekmek fırını. He, ben oradan sandviç alıyordum. Oradan önce orada aileler kalırdı. Roman aileler var bu. Yani bizim Çingene dediğimiz Roman aileler kalırdı. Sonra onlar gittiler, işte o ekmek fırını geldi. Orada ekmek fırını imalatı vardı sandviç filan. Ben de gelip oradan sandviç alıyordum. Ondan daha eskisini bilmiyorum. Sonra depo yap geçti. Yok, ondan sonra bayağı bir süre boş kaldı. Ee, depoya geçmesi çok yakın bir tarih ya çok fazla değil yani kaç sene oldu 5 sene var mı evet. aşağı yukarı evet. ondan önce hep boştu yani Hı. hatta bir ara orada bir e, şey vardı o tadilat yapılmadan önce orası bir ev gibiydi Hı. hatta oranın sahibinden orayı ben kiralayıp orada oturmayı bile düşündüm Hı. ama olmadı işte yüksek kira istedi ben olmadı Hı. anladım. yani planın içine hiç girdiniz Hı. mi buraya mı Yok, <gülüyor> oraya girdim, evet. <gülüyor> girdim oraya. Ne zaman? İşte, dediğim gibi, benim orada ev kira... E, işte sandviç almaya geldiğimde baya giriyordum. Yani 15 sen, sene evvel. 98'lerde hatta diyeyim daha doğrusu. Ondan sonra 2000'lerde... 2000 değildi, 99'da oradan ev kiralamak istedim. Olmadı. 99'dan sonra zaten 2000 filandı ben askere gittim. Ondan sonra geldiğimde böyle olmuş. Şimdi şu sandviççi şimdi nerede? O kapattı. Erzurumluydu o. Köye gitti o. geri döndü. Haa köye geri döndü. Hatta Nereye? Erzurum'a. Evet. Yani bizim çocukluğumuz oralarda alarda geçti. Hmm. Oranın ben daha veya depo olduğu normal depoydu orası. Bir şirketin, o tavala şirketin deposuydu o zamanları bile biliyorum. Orada ufak ufak <gülüyor> dükkanlara vardı. Oradan buzdolabı şey olduğunu bile hatırlıyorum yani buzdolabı tamamıyla bile vardı. O yüzden hani top oynardık biz orada çünkü. Hmm. Bu bin aslında önce yani burada geldim. Evet. Nereden yani... bir e, şirketin deposuydu burası. Evet ama bu ek binasın. Ek binas demirciydi. Demeci miydi? Tabii. Eski demirciydi. Ha. Ne zamana kadar? Yani bir 14-15 sene evesinden bahsediyorum ben. Hmm. Çünkü biz duyduk ki orada sandviç de yapılırdı. O sonrakiler ya. o 5 sene 6 sene evesinde abi. O çok yakın zamanı. Hı hı. Benim bahsettiğim de 10-15 sene evesidir. Hı hı. Ekpinasına hiç yani içine girdiniz hiç mi? Hiç girmedim. Öyle mi? Hiç girmedim inşallah ziyaretinize geliriz ama. Evet, evet. Açtığınız zaman bir tatlımızadır. Hayırlı olsun. Geliriz. Bugünkü programımızda yine de bizim bir komşumuzla sohbet edeceğiz. Depodan çekip Lüleci Hendeksuka bizi aşağıya Topanlı Meydana doğru götürüyor. Tam köşede çocuk parkı gelmeden önce bir esnaf dükkanı bulunur. Ayakkabılarınızı tamir etmemek isterseniz oraya gidin. Öneriyorum size. 22 senedir burada ayakkabıcılık yapıyorsun. 22 senedir ben bu mahalledeyim. Senin çocukluğunu biliyorum ben. Ya Hatırlamıyor vardı. musun? E şu dükkan ne zamandan açık? 22 senedir. 22 Burası da senedir. Ha. Babadan kalma. Daha önce babam çalışıyordu. Baba bıraktı. Biz devam ediyoruz. Soy isim Mehmet abi senin? Aksu. Mehmet Aksu. Mehmet yok. Aksu ile görüşüyoruz yani şu anda. 20 senede topa edesin. İyi de soyalımın mi yok ya. Karıştırma <gülüyor> <bu> orası. İsim <gülüyor> oluyor zaten. Ya. Komşu sizce ne demek? Komşu anne demek, baba demek, kardeş demek, yar demek. Komşu çok önemli. Bizde atasözleri bile bayağı var. Ev alma komşu al, komşu komşu külüne muhtaç. Ondan sonra bayağı sözlerimiz de var da hatırlayamıyorum tabii şu anda <gülüyor> Yani komşu çok önemli Bizim atamızı atamızda geleneğimizde komşuluk her şey demek Yani yeri geliyor aileni görmüyorsun ama komşuyla devamlı berabersin 24 saat Mesela annem benim ta uzakta ama annem gibi komşum var her derdimize koşan insan var Komşuluk çok önemli o yüzden. Evleri kimleri davetliyorsunuz komşunuz olarak? Bu mahalleden mi? Ben bu mahallede oturmuyorum. Bu mahallede olsun. <gülüyor> Kendi evli çağrısından bahsediyorum. Ben şeyde oturuyorum. Paşa'da oturuyorum da. Herkes gelebilir. Mesela Ömer Azçuk gelir. E, Tahsin gelir. Ondan sonra... Gerçi uzak olduğu için Şükrü fazla gelmez de. Şimdi aile olayı oldu mu? Ailecek gelinip gidildiği için... O yüzden birazcık daha aile yapısı mesela Süleyman abi beni evlendiren o. Camcı mesela beni evlendirdi. Her şeyimi arabasından şeyine kadar hepsini onlar halletti. Artık gelmesine bile gerek yoktu. Yani sonuçta Aynen. benim hanım onun gelini. Yani siz hiç tıphanede oturmadınız Yok ama ben mesela ev mahallemde fazla kimseyi tanımam. Evlendim oraya taşındım. Bir tek 3-5 tane esnaf tanırım. Ama onun haricinde burada gidip kapısını çalabileceğim çok insan var. Hem oturan olarak hem çalışan olarak. O yüzden ben bir tek akşamları gidiyorum, sabah çıkıyorum. Mesela oturduğum yerde o kadar fazla kimseyi tanımıyorum. Burada tanırım. Maddi, manevi her konuda herkes birbirine destek olur. Ve buradan taşınmaya hiç düşündünüz mü? Dükkan olarak Hı. mı? Yani yakında belediye mecburen gönderecek zaten bizi. Öbür türlü biz gitmeyiz. Artık bakalım isimlak diyorlar da. Ama gidemezsin ki. Bizim hayatımız burası. 22 sene. Gençliğimiz burada geçti. Askere gittik geldik evlendik çoluk çocuğa karıştık yine buradayız. Benim şimdi burayı kapatıp gitmem demek evde yatmam demek. Başka yerde çalışamazsın çünkü. Oraya gideceksin tanınacaksın alışacaksın. En azından 3-5 sene lazım. O kadar zamanda dayanabileceğini zannetmiyorum yani. Ve fes gruplar niye çıktılar hamile? Çıkmak zorundalardı. Niye? Ya e, şimdi mesela diyelim ki benim değerim bir lira. Gelip bana üç lira teklif ediyorlar. O da ailesini düşünerek diyor ki ben buradan veriyorum malımı mülkümü. Bir daire veriyorum. Gidiyorum karşılığında üç dört daire alıyorum. Bütün çoluk çocuğunu kiradan kurtarıyor, şey yapıyor. Mecburen gidiyor. Aile çıkar için tabii. Yani başka yoksa yani zorla değil ama değer olarak birden şişince değerini bulan gitti. Ondan dolayı kimse kalmadı. Aleyküm selam yeğenim. Aferin akşam oldu. Yok yeğenim. Nerede be ya öyle hemen. Olmadım ben. Yok. Şu anda ablamların işi var onları hallediyorum. Sonra senin işi halledeceğim. Bekleyeyim mi o zaman? Bekleme sen. Git, yat, gel. <gülüyor> <gülüyor> Olmadı değil mi? Yok, yok. Tutkallarını sürdüm. Kurusun, yapıştırıp. Buna dikişle atayım mı? Bilmem ki ya, çıkmasın ya. Evet, tamam anneciğim. Sen bize ayarlayın sen Dedenin de. dediği gibi, ben yapayım. Sen, sen de rahatla, ben yapayım. de rahatlayayım. Ne zaman geleyim? Dokuz buçuk. On buçukta gel. Tamam. Bak on birde gelme. 11-10 kala gidiyor. Tamam, tamam. tamam. Hadi. Siz radyo dinliyorsunuz hiç? Yok. Şu 3-4 senedir dinlemiyor. Bunun yerine televizyon mu? Neşemizi alsın diye can sıkıntısını. Çünkü bizim iş hep yalnız olduğun için maksat bir meşgale olsun, ses çıksın. Radyo bir de şimdi nasıl radyo alman lazım? Bize araba TV gibi bir alet lazım. Öbürleri zaten şey yapmıyor. Dayanmıyor burada tozun içinde. Onu da artık bilmiyorum ya. Genellikle mesela seyir halindeyken mi dinliyorsunuz radyoyu? Arabada dinl Malabak dinler mi? Dinl Eksire Gerçekten seyir hani mi? arabada da dinlemezdim ya. Benim bir tane kasetim vardı. Onunla öyle takılırdım. Hangi bir kısım Ne? Ne tür müzik? Ne? Ya böyle ağlayan cinsen. Ağlayan cinsen. Ya kısaca Türkçe dediği Arab. Mesela Müslüm Gürses. ses. Yok onu dinlemem. de yani böyle karışık. Kim deniyoruz mesela? Ördek olur. Ben mesela İbrahim'i dinlerim. İbrahim Tatlıses. Tabii. İbrahim Tatlıses dinlerim. Hangi şarkı Mesela Tüçki İmrah'ın bir iki parçasını dinlerim. Hangi şarkı? İbrahim Tatlıses'ten en çok sevdiğinizde hangi şarkı mesela? S söyletmeyeceksiniz değil mi? Hayır hayır. Adını Sadece sevdim. isimlerini mi soruyorsunuz isim. yoksa? Eski şeyleri. Yani hani sevdiğim şu anda mesela... mesela. klasiklerini çok severim. Yani olsun 24 saat dinlerim. Bir şarkı da düşünüyorsunuz zaten. Döndüm kıbleye doğru açtım ellerimi diyor. <gülüyor> mesela o şarkıyı çok severim. Başka mesela? Ondan sonra Yalan'ı dinlerim ama eski versiyonu. Yeni versiyonu değil. Yani Yazan kana, anladım ki hepsi yalan Yalan, yalan, yalan, yalan. Emrah'tan mesela hangi şarkıda dinlersiniz? Ya sen de şimdi. Bir iki şarkıda varsınız. Çok zorlaşsın. Bir iki şarkıda Aha, Bir iki şarkı, <gülüyor> <Çok>, <gülüyor> şarkı, <gülüyor> şarkı söyleseniz ütü. Emrah mı? Evet. <gülüyor> Allah Allah. Beynim <Değilim> durdu. <gülüyor> ben dinleyeyim yani bir daha gülüyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Birden böyle direkt girince dedim sana çalıştığım yerden sorma <gülüyor> şey. Çalışmadığım yerden sorma. Ondan sonra Allah Allah, harbiden o şey... İbrahim, sen söyledik hepiniz mi? Emrah'a... Söyler yani. Ya onlar şey değildi, Emrah'a takıldım şimdi. Takıldım <gülüyor> <gülüyor> hiç hatırlamıyorum. Hatta onun vası ile çok güzel de... Ayrılamam senden şarkısı var mesela, Emrah'ın. Ayrılamam, o değil ya. Bir şarkı var mı? Neyse işte. Ya. Ya. Ya, ben şimdi oraya bir şey oldum ya... Hayatta bulana kadar kafam takılır oraya. <gülüyor> Neyse. I can't live. Ben tonbimi gidersen sevginim yaşa Muhammed, siz burada oturken yaşarken çok değişimler geçirdi. Ne tür? Bina olarak fazla değişmedi. Yani yapı olarak fazla değişmedi. Ama ortam olarak, ondan sonra insan olarak çok değişti. Bir tekbini alarak bu merkezle sağlık ocağı değişti. Onun haricinde hepsi aynı. Yer, ortam olarak nasıl yani değişti? Ortam peki? olarak e, mesela şimdi burada eskiden üç köken vardı. Siirt'in Arapları, Bitlis'in Kürtleri, bir de Romanlar vardı. E şimdi Siirtliler 500 evler Sultan Çiftliği'ne gitti. Bitlis'liler karşıya taşındı. Romanlar Kasımpaşa'ya gitti. Yani çok değişti. Şu tür değişimler geçirdi. Şimdi buradaki insanların gelir seviyesi eskiden daha düşüktü. Ama zamanla geçtikçe buranın Beyoğlu'na çok, Beyoğlu çok yakın olması, Taksim Eskikar Caddesi'ne çok yakın olması, senelerce buranın bir karanlık sokak tarzı bakılmasını hep değiştirdi. Zamanla insanların buraya rağbeti arttı. Harabe diye baktığımız binalar tarih yasal olarak ortaya çıkmaya başladı. Yani gelir seviyesi değişince tabi insanlar da değişti, iş standartları değişti, iş branşları değişti. Ha, bununla beraber değişim devam ediyor. Ya öncelikle yabancı insanlar çok geldi. Ben yabancı derken hani e, üniversite okuyan arkadaşlarımız geldi, yurt dışından gelen arkadaşlarımız geldi. Ortam daha değişik boyuta. Daha önce komşularımız taşınmadan önce birçok insanlar çok savunmıyken, o daraldı. Çok dışarıda gelenler var ve benim ilk geldiğim dönemler romanlar çoktu burada. Şey şakraptı, Herkes böyle hani bilmiyorum yani komşuluk daha iç içindi burada böyle. Sokaklarda otururduk saat 11-12'ye kadar böyle. Kapıda sohbet ederdik, çayımızı falan içerdik. Şimdi o kalmadı artık. Eskiden sırf Rumlar oturuyormuş o sokakta. Rumlar sokağda diyorlar eski da. O dönemler çok şey... Yani düğünler olurdu, mahallede yapınmalar olurdu. Hamlalar ha, olurdu. Evet, yani evet. sokak şenlikti yani. Şimdi o artık eskisi bir neşe kalmadı yani. Şenlik kalmadı yani. Daha şey oldu, hani gelişti. Değişiklikler oldu. Yani fazla itibat kalmadı. Fazla samimiyet kalmadı. Ama hayat devam ediyor yani. aynı değişen bir şey olmadı. Biraz daha ortam değişti yani. Mesela giden... Kişiler en azından 6-7 kişilik aileydi. Gelen bir kişi, iki kişi. Binaları götürmediler ama onlar da işlerini dışarıda görüp öyle geliyorlar. Bir merhaba, merhaba. Tanışamıyorsun. İnsanlar hani kiracı oldukları için çoğu hepsi taşındılar burada. Çok. Hmm. Yani. Ha, tabii artık o kiraya veremiyorlar. O kiraya veremiyorlar. Burası değerlendi, yükseldi. Dediğiniz hmm. gibi dışarıdan gelenler de oldu, satıldı buralar çoğunlukla. Onların yerine kim geldi onunların falan? Tamam. Onların yerine yüksek veriyorlar fiyatlarını yani kiralarını yani. <gülüyor> دا صاحب کشاورز گفت اینه از اون یکی Ali Beyler, sen dans edip takip Kapalı kız. <gülüyor> resmi bu diye. Yani. Ha? Bu açılımda bakışın resmi görünüyor. Ne var bir Sıcak ya. Burası Tophane'nin 3. bölümünün sonuna geldik. Tütün deposunun ek binasının tarihçisini Mahalleli'den öğrendik. Sohbetinden dolayı ayakkabıcı Mehmet Aksu'ya çok teşekkür ederiz. Gelecek hafta Burası Tophane ve Açık Radyo ekibinin Galata'daki Avusturya Lisesi öğrencileriyle yaptığı atölye çalışmasından ortaya çıkan reportajları dinleyeceğiz. Tophane'den selamlar. hazırlayanlar Annika Haas, Evalitien, Tuçe Sılahtarlıoğlu ve Ursula Vozniak. Hey, Top halde burası. Açık Radyo program destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41